Alhamdulillahirabbil alamin. Ve alaikutul muttaqin. La sallallahu alaihi wasallam. Allah sizi rahmetle bağışlar. Allah sizi rahmetle bağışlar. Allah sizi rahmetle bağışlar. Allah sizi rahmetle bağışlar. Allah ومن يطع الله والرسول فإلا مع الذين أنعم الله عليهم أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من الشُّهَداء ومن الأنبياء والشهداء والصديقين والصالحين ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما صدق الله لظيم. Ve belle ana resuluna nbi'l kerim ve nahnu ala zalika min'şakirina şahidin kalbin selim. Çok aziz ve pek muhterem müslümanlar. Bugünkü dersimizde Allah ve resulünün sevgisi Allah ve resulüne itaat şeriat ve sünnete tebaiyetin önemi üzerinde hasbuhal edeceğiz Teala. muhterem müslümanlar zaman zaman derslerimizde ifade ediyoruz dünyada bütün saadetlerin başı ve temeli Allah ve Resulüne itaattır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 Konya cemaati olarak böyle bir karanlıktan Allah'a sığmıyoruz, böyle bir isyandan Rabımıza iltica ediyoruz ve Allah'ımız Celle Celalü Hazretlerinden huzur ve sükun istiyoruz inşaallahu Teala. <Gülüyor> Muhtelam dersimizin ser revhasını eden ayet-i kerimede Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretleri buyuruyor ki Estaizu Veman yutay Allah ve Rasul, falâik maa lâzîn ânam Allah əleyhim min al-nabîin ve al rafiqa. Habibim, Muhammedim, şunu biliniz ve bütün insanlık ve beşeriyete iletiniz ki eğer bir kimse Allah ve Resulüne itaat ederse Ebu'l-Leysi Semerkandi Hazretleri ve men yuhibbullahe ve Rasule manasını vermiştir. Bir kimse Allah ve Resulünü severse, burada itaattan murat diyor Ebu'l-Leysi Semerkandi Hazretleri tefsirinde bir kimse Allah ve Resulünü severse muhterem mümkünler. Yani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 Ve men yuta illahe ve'r rasule fe ulaika ma'al ladzina en'ama'llahu alayhim minen nebiyyin ve's sadikin Onlar Allah'ın kendilerine inamı ihsan ettiği peygamberlerle beraber olacaklar mahşerde. Konya'lı cemaatlıyor musunuz? Yani Kur'an-ı Kerim'e tabi olanlar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 hiçbir garazı olmadan ah, o askere gönderilen yavrularımızın topyekûnu beş vakit namazında, orucunda Allah'ın sevgisiyle dolu evlatlar olsa idi muhterem ah. ya muhteremimlar ya Müslümanlar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 Aşağı yukarı bir 20, 20 25 sene evvelten tercüme edildi, piyasaya verildi. Halen mevcut bu piyasada bilmiyorum. tercümeyi hâlinde naklediyor. Doktor Muhammed İkbal sararmış bir benizle, yaşlı bir gözle, biraz da boyunlu böyle eğilmiş bir halde "Aziz kardeşlerim" diyor. "Şöyle kendimden geçmişim" diyor rüyamı Resulullah teşrif etti diyor. O anda diyor rüyamda Resul-i Zişan sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerini gördüm diyor. Bana ne getirdin ya İkbal? Bana ne getirdin ya İkbal diye sordu diyor Resul-i Zişan. Hani eli boş gidilmezmiş gidilen yere ya. Tahirül Mevlevi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 Padişaha men bedergahet penah Averdem derharimi Hazretat hazretet Ruhi siyah Averdem Çar çiz Averdem şahaki dergenci genci tünist Nistiyü taksi ru Günah Averdem Yarab. Baizli Bastami'nin kabir taşıda böyle diyor Ey padişahlar Padişahı olan yüce Allah'ım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 kiran bir hali bil emsi kuntum mislek gaden tekunu misli İmam-ı Azam'ın kabir taşında da bu yazıymış. Bu dörtlük yazılmış muhterem Müslümanlar. Ne diyor? İmam-ı Azam'ın kabir taşı ne diyor. Ya vakifan bi kabri kiran bi hali ey kabrimi ziyarete gelip de benim halimi düşünen mümin kardeşim Dün ben senin gibiydim sen de yarın benim gibi olacaksın unutma diyor Dün ben senin gibiydim ayaktaydım binlerce talebenin üstabıydım hocasıydım yarın sen de benim gibi kabre gireceksin üzerine toprağı örtecekler hazır mısın diyor Ey, Nefis atına binip Nereye gittiğini, ne yaptığını bilmeyen gâfiller, toprağın altına hazır mısınız diyoruz muhterem Müslümanlar? Hmm? <gülüyor> Zalimcikler, Müslümanlara tepeden bakanlar, İslam'ı kara gözlükle seyredenler, ecdada sövenler toprağın altına altına girmeye hazır mısınız? <gülüyor> Muhteremmüminler, ben cemaatimden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 bir hadis-i şerif var peygamber efendimiz on zümre hükmen şehittir diyor bildiğimiz tabi ki ilahi İslami şehitten sonra on kişi vardır ki hükmen şehittir mesela muhterem müslümanlar kazada abdestli iman ve aşk kazada öldü mü hükmen şehittir mahcere şehit olarak var. imanlı imanlı inançlı bir hanım doğum üzerine öldü mü şehide olarak huzurullah'a varacak. O anne cenabat hak şehit mertebesinde huzur ilahiye getirecek Rabbimizin celalimiz bahtiyardır. Asıl söyleyeceğim şu muhterem Müslümanlar. Hayatı emri bil maruf nehi anil münkerle geçen kimse yatağında ölse şehittir diyor Peygamber Efendimiz. Yani ömrünü ömrünü irşatla geçirmiş emri bil maruf nehi anil münkerle Ey cemaat, Allah'a ve Resulüne inanınız. Kur'an'la ve sünnetle amel ediniz. Sıratı müstakimde daim olunuz. İçki içmeyiniz, kumar oynamayınız, zina etmeyiniz. Ailenizi açmayınız, kızınızı...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 Ve diyeceksiniz ki Ah hocam O kürsüden söylediklerinizin Keşke hepsini yapmışız, yapsaymışız Böyle diyeceksiniz Ah hocam Keşke o kürsüden söylediklerinizin Hepsini yapsaymışız Diyeceksiniz muhteremim Kendime inanmıyorum Muhteremimler Ben naçiz bir kardeşinizim Nefse itimattan Allah'a sığınırım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 dersimizin serlebasını tezine eden ayet kelimiye tekrar döndüm muhterem Müslümanlar esmâydu billah ve men yuta illaha var Rasule bir kimse Allah'a itaat eder Rasulü de itaat ederse Allah'ı sever Rasulü de severse fâ ulaikem al-ladin enam Allahu aleyhim min al-nabiine wa al salihin onlar mahşerde Allah'ın kendilerine inamı ihsan ettiği nebilerle beraber, Konyalılar mahşerde söz tutan ve Allah yolunda sırat-ı yürüyenler, peygamberlerle beraber, sıddıklarla beraber, şehitlerle beraber. Şehitlerle beraber deyince şunu tekrarlıyorum, hukmet şehit.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 yatağında öldükleri halde mahşerde şehit muamelesine tabi tutulacaklar diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine-i Ahmet Atasayar diye bir abimiz var efendiler Kayserli kendisi aşağı yukarı 25 senedir falan Medine-i Bünevvere'de mücavir kendisi nasıl annesinden bahseder annesinden bahseder ve der ki hocam hayatı boyu annem sesini dışarıya duyurmalı bir erkeğe duyurmalı saçının bir telini bir erkeğe namahreme göstermediler. <gülüyor> bir gün efendisi Ahmed abi'nin babası hapisteymiş. <gülüyor> ya modernizmalar, Ceberut devri, zulüm devri, teaddi devri, fetvet devri.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 bu ihtilafın, bu tefrikanın adı ne? En doğruyu bulacaksın. 65 milyon, bir buçuk milyar, 50 baş, 55 İslam devleti orada birleşeceksiniz. Nasıl? İşin evveli de, ahiri de, ortası da bu muhterem milyon. 65 milyon Türkiye'mizde. Sonra. Bir buçuk milyar, 55'e yakın İslam devleti, 55-57 her neyse muhtemel Müslümanlar. Evet, bir gaye etrafında. Yahu sen ne diyorsun hocam? Oca kafir, büyük şeytan hiç buna razı olur mu? Ya, dünyada tek devlet olmak için, baksana alem İslam'ın canına okuyor. Sayısız İslam devletinde kargaşalar...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 Kafir, Allah senin hakkından gelecek inşallah. Evet. Doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın. Müslüman kardeşim, Konyalı, acis Konyalı. Koca şair böyle diyor. Doğacaktır sana vadettiği ettiği günler hakkın. Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın inşallah. Senin evladın ve benim...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 kumarhaneleri boş kerhaneleri boş sokaklarından gül kokusu hanımlarından iffet kokusu erkeklerinden haya kokusu gelen bir cemiyet için varız inşallah Rabbimiz kerem buyursun görelim öyle örelim Müslümanlar hep beraber dua ediyoruz değil mi i̇nşallah. İnşallah. İnşallah. inşallah Muhterem Mümiler Peygamber Efendimiz o günden 1400 sene evvel bugünü aynen görüyor gönül gözüyle Benden sonra ömrünüz olursa feseyerek hilafen kesira o yaşayan kimse çok acip ihtilaflar görecektir. Aleyküm bi sünneti. Efendim bakınız Müslümanlar tavsiye neymiş? Şimdi yani hiç teklifsiz konuşuyoruz değil mi muhterem üminler? İslam dairesi yarısında. Yani hepinize ayrı ayrı sorsam. Peygamberi Zişan Efendimiz Hazretleri'nin tavsiyesine uyuyor muyuz diye sorsam ne diyeceksiniz? Tabi hocam yahu camideyiz elhamdülillahi teala. Niye geldik buraya? Niçin burada iki saat iki buçuk saat diz üstünde duruyoruz? Rabbimiz cümlenizden razı olsun inşallah. Peygamber Efendimiz'in buyruğuna dinleyip uyumak için buradayız inşallah. Böyle olunca Peygamber Efendimiz aleyküm bi sünneti ve sünnetil kulefair el mehdiyîn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 geliyor geliyor muhterem Müslümanlar Ömer İbni Abdülhaziz Ömer İbni Abdülhaziz ve ondan sonra Emevi devri, Abbasi devri Kahire'ye Mısır'a geçen hilafet sonra elli veli kudretinde Yavuz Sultan Selim'i Mısır'da görüyoruz muhterem Müslümanlar çaldırandan sonra çaldırandan sonra elli veli kudretinde Hacı ve Sade, üstadımın sözü bu benim sözüm değil sofuluk etme Hacı Velisa'da üstadımız öyle buyurdu. Fatihler ve Yavuzlar 50 veli kudretinde sultanlar derdi muhterem Onun için Mısırlılar bize biraz ekşi bakarlar. Yavuz Sultan Selim'den beri Mısırlılar bize biraz ekşi bakarlar. Niye mi? Hilafeti bizden aldı. Emanet-i mukaddeseyi Topkapı Sarayı'nda, Topkapı Sarayı'ndaki emanet-i mukaddeseyi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 yüz yıllar, yüzlerce yıl böyle devam etmiş. Emanat-ı Mukaddes'in hücresinde hafızlar. 24 saat Kur'an'ı kurlarmış Peygamber Efendimiz Hulefa-i şerefine. Son zamanda yine okutacağız filan diyorlardı. Rabbim nasip eder yine okunur inşallah muhterem Müslümanlar. İşte içeriye koymadılar. Bir zarar gelir Allah korusun bir kas olur diye. Böyle önünden camdan seyrettik. Sakalı şeriften tutunuz Peygamber Efendimiz'in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 Ha Hocam sen ne olsa hocasın yani günlük hadisattan pek haberin yok. Mevla Mevla bu memlekette Ayasofya'yı cami yapacak milyonlar genç yetiştirdi Elhamdülillahi Teala. Böyle bir falan bey bir falan efendi falan değil. Ayasofya'yı cami yapıp alnını secdeye mıhlayıp kıyamete kadar secdede kalmayı arzu eden milyonlar genç yetişti Elhamdülillahi Teala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 Gay gayri bir maksat gidiyorsan beni kahret Allah'ım diyor ya muhterem Müslümanlar sözümüz, sazımız, nefesimiz hayatımız, adımımız, dakikamız kendisi için olacaktır inşallah teala Mevla Ayasofyalar gibi nice Ayasofyaların secdelerle, tekbirlerle afakı alemi dolduran Allahu Ekber sesleriyle Yaşadığı günü Rabbimiz bize çok görmesin. Yakında göstersin inşallah. Teala. Muhterem Müslümanlar. Ve iyakim ve muhtesatül umur. <gülüyor> ve iyakim ve muhtesatül umur. Peygamber Efendimiz buyuruyorlar. Benim ve o ihtilaf günlerinde, o tefrika günlerinde benim ve hulefai-i ashabım ve benim yolumdan gelen sultanların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 şu asrın ve bu devrin küflü paslı kafasına bakacak olsanız, ya haç da bu kadar yüz milyon, ömrede de şu kadar milyon harcanıyor. Nasıl olur? Fakat oradaki kutsi dualar demek arşa yükseliyor.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 arşın sahibi seni daraltmaz, yoksul bırakmaz diyor. Hele Allah yolunda verenler. Müjdeliyoruz. Bire 10, bire 700 اِنَّ اللّٰهَ men مَنْ يَشَعُوا بِغَيْرِ هِسَابْ فَهْوَاسِنْca Bire hesapsız. Kompütürleri çatlatıncaya kadar verecektir inşallah. Allah! Sallu ala Resulina Muhammed <Gülüyor> Buyurun aşk ile kelime-i şehadet evet. Ve eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve Resulü kelime-i tayyide-i mübarekesiyle gülerek çene kapılmak nasibi mukadder eyle. Hakkı hak bilip hakkı itibak. Batıl bir lüp bir batıldan iştinab eyleyen zümre Salihine ilhak eyle. Şeriatı, Garra-i, Ahmediye-i, muhammediye ve Mustafaviye ittibalarımızı yevmen feyevma müzdat eyle. Cümlemize ve arz üzerinde bütün inanmış insanlara, Müslüman kardeşlerimize cennet, nimet, ve aksel gayemiz olan Cemali İlahiyyesi ile iltifat ve ikram ile Subhan rabbika rabbil izati amma yasifun ve selamun alel mursalin. ve elhamdülillahi alemin. al Fatih